Değerli dinleyenler, Saadettin Ökten hocamla birlikte, ben Deniz Kemal Seyar, Erkam Radyo'da Gönül Sadası programına başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Evet efendim. Ee, kıymetli hocam, şimdi... Gönül çok mühim bir mevzu. Evet. Bu mevzuya bir ucundan, kenarından bir e, dokunalım. Ama öncesinde e, size bir şey anlatacağım, bir e, makaleden öğrendiğim... İki anekdot. Buyurun. Ee, bir tanesi şöyle. İki derviş bir araya geliyorlar ve e, uzun uzun susuyorlar. Uzun uzun susuyorlar. Saatler süren, üç saat, beş saat süren bir sessizlikten sonra işte diğeri e, gitmeye davranıyor. Ayrılırlarken kucaklaşıyorlar. Ve ne güzel bir sohbet oldu diyorlar. Ne güzel bir sohbet oldu. Buna benzer bir sahneyi ben... E, ...Akiro Kurosawa'nın Ağustos'ta Rhapsody filminde görmüştüm. Kocalarını Hiroşima'da kaybetmiş iki tane yaşlı kadın. Bir koridorun iki ucunda oturuyorlar... ...ve saatlerce susuyorlardı. Saatlerce e, boyunları eğilmiş... Toprağa bakar vaziyette, e, saatlerce karşılıklı oturup susuyorlardı. Bunu gören Amerikalı Japon e, kırması torun merak ediyor hı hı. ve en sonunda bir gün o seanstan sonra e, uzun sessizlik seansından sonra büyük yanına geliyor ve diyor ki neden hiç konuşmuyorsunuz büyük anne? Büyük anne şöyle cevap veriyor. Yavrucuğum, bazı insanlar hiç ses çıkarmadan konuşurlar. Üçüncü bir şey, iki tane finni çorbahaneye gidiyorlar, <gülüyor> çorbaya kaşık sallamaya başlıyorlar. Hiç konuşmuyorlar tabi. Ee, uzun uzun e, şey yaptıktan sonra, çorba içtikten sonra bir tanesi diyor ki, çorba güzel. Öbürü itiraz ediyor. ...buraya konuşmaya mı geldik, çorba içmeye mi? <gülüyor> Çok güzel. Evet. E, gönül e, çoğu zaman... ...kolayca... ...sözü dökülemeyen de gizli galiba hocam. Ne dersiniz? Bu, yani bu açılış... ...zor bir açılış oldu şimdi benim için. Peki, o zaman siz bildiğiniz... taraftan açın hocam. Yani, evet. e, esasında... ...belki bu güzel açılıştan sonra... ...susmamız gerekiyordu ama radyoda da... ...susmak olmaz yani değil mi? Evet. Kalpten kalbe yol var biliyorsunuz Kemal Bey. Şimdi bu e, dilciler, yani linguistler de söylüyorlar. Zihinde birçok kavramsal yapı dolaşıyor. Dil, yani lisan bunların pek azını ifade edebiliyor. Hı hı. Yani sizin ağzınızdan çıkan söz ve o söze atfettiğiniz mana, o titreşimler diğer insanın kulağına gidip beynine vardığı zaman oradaki fizik olay aynı. Ama ...o ona yüklenen mana... ...bakalım aynı şeyi anlıyor mu diyorlar... ...dolayısıyla yani... ...sizin zihninizde bakın sadece zihin diyorum... ...zihninizde oluşan hadise... Hı hı. ...iletildiği zaman... ...ne kadar hassasiyetle ne kadar doğru iletiliyor... ...veya kastınız ne manada... ...karşı iletiliyor... ...bu işte malum semiotikin bir şeyi yani... ...bir... E, ...problemi... E ...şimdi kalpte böyle bir şey yok... ...dil yok kalpte... ...kalpten kalbe yol var zihin değil kalpteki e, tahsüsat, bir eski programda çok hoş oldu o, tahsüsat direkt olarak. Peki bu nasıl oluyor? E, i̇lham ile oluyor. Yani Cenab-ı Allah e, müminlerin kalplerine ilham diye bir e, özellik veriyor. Yani e, keşfi kulüp dediğimiz evliya görülen ama samimi müminlerde görülen o tefekkür halinde o e, sükunet halinde katten kalp bir iletişim söz konusu oluyor. Hı hı. E, aynı hazzı, aynı duyguları, duygusallığı paylaşıyorlar. Temin anlattığınız anekdot sırasında şöyle bir şey e, zuhur etti. Şimdi e, Hiroshima'da e, eşlerini kaybeden iki yaşlı Japon kadın e, zahiren baktığımız zaman İslami söylemin dışındalar. ...ama onlar da kalpten kalbe konuşuyorlar... ...niye? Çünkü Rahman esması tecelli ediyor orada... ...Allah onlara da yalnız bırakmıyor... ...onlara da o güzelliği nasip ediyor... ...ve tabii ki filmdeki çocuk da işte... ...rejisörün çok net gösterdiği bir hadise... ...o soruyu ona sorduruyor... ...o cevabı da oradan alıyor... ...filmlerinki de çok hoş olmuş... Yani ...buraya konuşmaya mı geldik diyor... ...çorba hiç mi geldik... Ee, şöyle bir e, menkebe hatırlıyorum. Eşrefzade Rumi seri sülükünü Hacı bayram yanında tamamlıyor. Aynı zamanda hı hı. damadı onun. Bir gün soruyor ona. 11 sene kalmış hazır. İsmin ne senin diyor. Diyor ki bana e Eşrefzade Abdullah Rumi derler. Ne çok konuşuyorsun yahu. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> bir şey söyleyeceksin yani. ...böyle Eşer Abdullah... ...Rumi deyince ne çok konuşuyorsun... Diyor. ...onlar da bir daha az konuşmamış... ...şimdi böyle şeyleri... ...bizim nesiller... E, ...yani evet. bu da çok abartılmış... ...mübalağa filan derler... Evet. ...doğrudur yani... E, bize... ...biz sözü ısraf eden bir çağdayız hocam... ...o kadar çok konuşuluyor <gülüyor> evet, ki... Evet. Evet. O, ...o kadar çok kelimenin içinde... ...manalı kelimeyi seçmek zorlaşıyor... ...kayboldu zaten değil mi evet. yani... evet. ...sözün düşüşü diyor... ...Jacques Elül... Aa, mühim bir adam o. Evet, yani söz o kadar e, ulu orta sarf ediliyor, o kadar lüzumsuz yere sarf ediliyor ki bir ehemmiyeti kalmıyor, kıymeti Şimdi kalmıyor. Şimdi Jack Ellul deyince aklıma şey, The Technological Society diye bir kitabı var onun. Evet. Şimdi o masamda duruyor. Eski bir kitap ama olsun, okuyacağım onu yani. Evet, evet. Ama bu olayları... Sözleri, bu sözleri biz söylesek evet. kimse kale almalı. Ondan söyleyince mühim oluyor. Öyle Bizim tabii. büyüklerimiz bunlar kaç sene söylüyorlardı yani. Ama fakirdiler. Onun için kimse kale almıyordu yani. otomobil yapamıyorlardı, uçak yapamıyorlardı. Yapanların söyleyince ağa mühim sözlüyorlar. Feyerabend e, Yönteme Hayır'ın evet. Türkçe ön sözünde diyor ki... ...kimin elinde silah varsa ve finans varsa onun bilimi makbuldür diyor. Çok doğru. Doktor, evet. Yani sonuçta e, biz bugün e, bir uzak doğudan kaynaklanan bir psikoloji bilimini tartışmıyoruz. Uzak doğudan kaynaklanan bir sosyolojiyi tartışmıyoruz. Tamamen beyaz, anglo protestanların ürettiği Wasp. bir sosyoloji, <gülüyor> vaspların ürettiği sosyolojiyi norm kabul ediyoruz. Onların evet, ürettiği evet. e, psikolojiyi, onların insan anlayışına dayanıp psikolojiyi normal kabul ediyoruz. Ve bu da seküler bir psikoloji. Yani seküler bu, bu psikoloji. Orada, tabii, orada tabii. tanrı yok. Orada tanrı yok. Ayrıca insan çok izole bir varlık. Bizimki gibi toplumsal yapıları açıklayamayan bir yöntemleri var onların. Aa. Yani diyor ki benim derimde, benim sınırım biter. Dolayısıyla öbür insan benden farklıdır. Ee, biz ise ...derilerimizin birbirine bitmediği toplum, birbirinde bitmediği toplumlarız. Yani hepimiz bir sülaleye mensubuz, efendim e, grup psikolojisiyle var olmayı sev seviyoruz, sosyal varlıklarız. Daha cemiyet hayatı içinde kendimizi buluyoruz. Bir Japon da öyle, bir Çinli de öyle. Evet. E, i̇şte biz bu fevkalade bireyci, e, fevkalade... E, Yalnız. ...insan tekini atomize... Evet. ...ve yalnız e, bireye odaklanmış... ...bir psikolojiyle bütün insanlığı ...izah etmeye çalışıyoruz mesela. Ee, siz böyle anlatırken aklıma... ...bir e, Allah dostunun sözü geldi. Benim dervişlerim tek tek üzüm tanediydi... ...buyuruyor Hazret. Ben önleri sıktım, suları çıktı... ...hepsini birleştirdim diyor yani. Eyvallah. <gülüyor> Ayıramayız evet. diye bir artık... ...birinden diğerini diyor yani. Tabii, tabii. Yine o yola mensup bir... ...aziz buyurmuştur ki... Kırklardan birinin eli kanarsa, kırkının da eli kanar. Tabii. <gülüyor> böyle. E i̇şte yek ruh olmak e, yani. böyle bir şey. Kendi egonu e, eritmek e, böyle bir şey. E, yani bunun çok büyük bir hedef olduğunu düşünüyorum hocam. Günümüzde gönüle bu kadar az yer açmamızın sebeplerinden bir tanesi de egolarımızın her yeri doldurması. Tabii. Okay. Hepimiz o egonun e, karanlık camının arkasından dünyayı görüyoruz ve e, onunla dünyaya yaklaşıyoruz. Başka insanlara yer açmıyoruz. Ruhumuzda, gönlümüzde başka insanlara yer açmıyoruz. Çünkü kendi benliğimiz her yeri kaplıyor. Evet. Bu da yine modern hastalıklardan bir tanesi. Kibir hastalığı. Ben İn... diyeyim ben, ben. Ben yaparım. İnsan ben kendini bilmiyorum. tavaf eden bir hacıya dönüşmüş durumda. Hep kendi etrafımızda dönüyoruz. Ee, ...bu modern teknolojiler... ...modern ağ teknolojileri de bunu azdırıyor... ...işte Facebook, Twitter şu bu filan... ...herkes kendini ön plana... ...çıkarma üzerine kurulu... ...narsizm üzerine kurulu... İşte gönül biraz sanki bizi dizginliyor... ...evet... ...bize bir başka hazın da... var ...olduğunu ifade ediyor... Evet. ...ve o haz... ...bizden biraz çile istiyor... ...biraz sebat istiyor... ...biraz e, istina istiyor... ...emek istiyor... Tabii ki ego e, onları istemiyor. Egonun önü açık o var olmak için. Ego'ya teslim olursanız gerçekten var olmuyorsunuz, var olmuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Onun meyli öyle. Ama eğer gönlün hazlarına o çabayı, o gayreti, o istinayı göze alıp, tabii bir de nasip meselesi, o, o bahçeye girerseniz gönül o hazları tattık insan varlığı, kalbin hazlarına tattıktan sonra tabii ki zaman zaman yine egoya tabi olur. Bu kabz ve bast halidir tasavvuftaki hal. Bazen gönlünüz açılır, bazen kapanır. Ama o anı hatırladığınız zaman dersiniz ki bu haz ötekinden üstün. İnsan böyle bir varlık. E bu modern hayat Türkiye'nin işte bu son 30, 30 yıldır falan tanıştığı hayat ...ben üzerine kurulu bir hayat... ...çünkü kapitalizm tüketim toplumunu ister yani... ...yalnız kalacaksınız... ...ve maddeyle var olacaksınız... ...şeyi odur yani... ...gayesi odur, başka bir şey yok... E, ...yalnız kalmak için de... ...kopmanız lazım... İşte, ne, bir, ...biraz evvel çok güzel... ...onu ifade ettiniz... ...benim tenimde, benim sınırım bitiyor... ...ne münasebet... ''Tedbirini terk eyle takdir evet. hüda'nındır, sen yoksun o benlikler hep vehmi gümanındır.'' Evet. diyor. Evet, evet. Halbuki benlik tam bir aldatmaca hocam. Tam bir aldatmaca. Yani e, bununla ilgili de bir kitap da çıktı. Meraklı okurlarımıza söyleyelim. Ee, e, ''Self e, and Illusion'' diye bir kitap. Türkçe'ye de çeviriyorum. Bir yanılsama olarak benlik, benlik. diye. Benlik. Ee, ...20 yaşındaki benliğimiz, 30 yaşındaki benliğimiz... ...aynı değil. 30 yaşındaki benliğimiz, 50 yaşındaki benliğimiz aynı değil. Yani bir çocuk olarak... ...benliğimiz, anne baba olarak benliğimiz de... ...aynı değil. Benlik çok... ...değişen bir şey. Dolayısıyla kendi benliğimizi hiç mutlaklaştırmayalım. Tabii. Su... ...hangi kaba konursa onun rengini alır. Biz iyi kaba konmaya... ...gayret edelim. Değil mi Kıymet Hocam? Tabii burada. Yani rasyoneliklerini izah edemediği bir başka faktör var. O bakımdan rasyonelikte bu faktörleri e, yok sayar, ignore eder yani. Nasip meselesi var, kader hı hı. meselesi var. Çalışırsan geçersin, hayır. Hı hı. E, nasibin neyse odur. Ve kul olmak demek nasibe rıza göstermek demektir. Nasibe razı olmak demektir. Belki söylemişimdir yine bir, bir e, e, Aziz'den işitmiştim. Diyor ki gençliğimizde camiye gidiyoruz. ortaya yaşta işte bizzat da geliyor. E, Muhabbet ediyoruz filan konuşuyoruz. O da bizim 50'li yıllarda hadise. E, hoşuna gidiyor diye bizim camiye gidişimiz gelişimiz. Ben dedi işte emekli olacağım şöyle böyle. aradan bir diyor 20-30 sene geçti. Tekrar uzaktaydık karşılaştık. Sordum diyor hangi camiye gidiyorsunuz? Bugün beraber demiş namaza filan terk ettim. Ya niye? Emekli de oldum. Demiş Allah'tan istediğim istediğim vermedi. Ben de demiş arayı bozdum. Nasibe razı değil demek Hazreti. Evet. İçimizdeki ben hiçbir zaman nasibe razı olmaz. Allah o bene fırsat vermesin. Ama bizi de o bensiz bırakmasın. O bensiz yaşanmaz. Ama o benin tahakkümünden kurtulmamız lazım. Kalp biraz önce başta bahsetti ne kadar güzeldi. Gönül işte o bene hükmettiği anda insan sultan olma yoluna giriyor. Halifetullah olma yoluna giriyor. O bensiz de yaşayamayız. Ego dediğimiz, sert dediğimiz. O lazım bize bu dünyada. Biz melek değiliz. E ama o, o, o ben böyle bir ben demiş. İşte, i̇stedim istedim vermedi. Bana demiş terk ettim. Hani Karadeniz'de Allah'ın çok umurunda mı diyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Bazı çok temel kavramları e, tabii modern hayatın içinde kaybediyoruz. Sabır, kanaat, evet, evet. Nasip. nasip. Nasip, sabır, kanaat, tevekkül. Tevekkül. Bunlar e, minnet. Minnet. Kime kime? Evet, kime. Evet. Kula minnet eylemem evet, diyor ya. Evet. evet. evet. E, yani bütün bunlar aslında çok enteresan bir şekilde yine batıdan karşımıza geliyor hocam. Çok ilginç bir şey var. Ee, pozitif psikoloji diye bir araştırma disiplini. İnsan ruhunun yüceliş imkanlarını araştıran bir disiplin bu. Yani ha. hep insanın karanlık ve kasvetli taraflarına açılıyordu psikoloji bugüne kadar. Şimdi biz biraz da insanın yüceldiği noktaları araştırmak istiyoruz dediler. 20-30 sene önce bir e, dizi insan. Şimdi giderek büyüyen bir akım bu. Ve e, buldukları şey şu hocam. Çok özetle söylemem gerekirse. E, semavi öğretilerde bugüne kadar insana söylenmiş olan şeyler insan mutluluğunun en temel bileşenleri olarak bu araştırmalarda karşımıza çıkıyor. Buyurun. buyurun. Diğer kam insanlar. Evet. Kanaatkar insanlar. Başkalarına verebilenler. Başkalarına paylaşabilenler, kendisinden verebilenler, inançlı insanlar, bütün bu insanlar sabredebilen insanlar, yani bu erdemleri gösterebilen insanlar hayatta da daha mutlu ve mutmayın insanlar evet. diyor. Evet. Evet. Gönül yani yine Güne insanları gönül, rahmetli Gemühlolu diyor ya insanları e, gönül dölüyor diye. Evet. E, Döl evladı olmayın, yol evladı olun diyor. Evet. Ee, yani gönülün olduğu yerde Huzur da var tabii, tabii Evet mi? Dünya bir eksik bitmez Eksiği gören Egodur, bendir hı hı. Gönül eksiği görmez Çünkü gönüle Allah doyuruyor Ego'yu da şeytan doyurmaya çalışıyor Doymaz ego Böyle anlatırken e, Genel çağrışımlar Tolstoy'un bir hikayesi var Rusya'da işte şey olmuş 1880'lerde toprak reformu oluyor Hı -hı. Asiller topraklarını Mujiklaka dağıtıyorlar e, Diyor ki işte sen diyor Çık yola bir günde ne kadar Büyük bir arazi çevirirsen O ne olacak diyor Kont Ostrofski diyelim filan adam başlıyor Koşmaya koşmaya uzatmayalım hikayeyi Akşam gün batarken geliyor başladığı ya düşüp ölüyor <gülüyor> Kaz, ...kazın bir çukur diyor... ...gömün işte diye bir insana bu kadar toprak yeter... Yeti. ...bu Tolstoy acayip bir adam... ...tabii... ...Allah'u alem bilmem ama yani bir yerden bir şeyler... ...duymuş bu... ...bilmiyoruz ne olduğunu yani... Hmm. ...evet insana bu kadar toprak yetiyor yani... ...nasip varsa o toprağı size verirler... ...nasip yoksa vermezler... yani. Evet. ...hadise budur yani... ...han çalışacaksınız... gayret edeceksiniz... ...ama o galgetten hiçbir zaman sizin gönül... ...dünyanızı, gönül gözünüzü... ...kör edecek mertebede olmayacak. Gündüz çalışmak için... Tabii. ...gece istirahat ve tefekkür... Ve ...ibadet Tabii. için. Tabii. Evet, insan... ...tefekkür etmezse... ...kendi üzerine tefekkür etmezse... ...onu diğer hayvanlardan... ...ayıran bir taraf kalmıyor. Evet. Yani insanı... ...soyut melekeleri... ...gönülü... Tefekkür kabiliyeti evet, bütün bunlar... Ve vicdanı. Ve ...diğer varlıklardan bir Vicdan da... Bakın modern insan vicdanını sesini örtmek ister. Hı hı. Onun için mesela vicdan akşamları harekete geçer. Biraz evvel yine bahis mevzu oldu. Ee, akşamları harekete... Neden? Gün bitti, sen ne yaptın? O bakından e, ne yapar akşamları modern insan? Gider bir yerde unutmak için vesileler arar. Malum vesileler. ...hayattan kaçmak, unutmak için. Tabii. Buna da bahaneler bulur. Vicdan bütün insanlarda var. Hani bir söz var ya... ...başımı yastığa koyduğumda huzur içinde uyuyorum diye... Evet, evet. E, ...o mühim evet, bir şey. Evet, çok önemli bir şey o. Ee, tabii aklınız başınızdaysa yani... Tabii. A a ...aklınız başınızda değilse... Uy ...uyusun zaten yani... Uy uy ...uyutursunuz o aldığınız her ne nesne ise yani. Ee, tabii bunları konuşuyoruz... İnşallah e, memleketimizdeki insanlar da şimdi yavaş yavaş e, modern hayatta çıkça, modern hayatın imkanlarına sahip oldukça bunun bir e, mutluluk getirmediğini görecekler. Bir de moderniteyle batı dünyası karşılaştığı zaman oradaki mistik ve e, dini kodlar çok yıpranmıştı Kemal Deyazıcım. Yani re, Rönesans... ...o mistik ve dini kodları... ...çok yıpratmıştı... Hı hı. ...yani 13. asrın sonunda... ...ronesans başlamışsa... ...17. 18'in sonunda sanayi devrimi başladı... ...aşağıdaki kadar 400 sene var... ...şimdi Türkiye'de... ...benim gözlemlediğim... ...İslami kodlar hala ayakta... ...ve diri... Hı hı. ...ve Türkiye... ...dünyada tek örnek yani... E, ...aşkın dünyadan gelen haber... ...ve o haberin... ...yankılandığı bir toplumsal yapı var... Bunun üzerine modernite cilası, boyası püskürtüldü. Batı'da bu böyle olmadı. Batı'da yani aşkın dünyadan gelen haber, Vönesans hareketiyle ciddi manada örselendi ve devam etti. Rasyonel bir iki yüz sene geçirdi Batı. Ondan sonra sanayi devrimi başladı, orta yere geldi. Şimdi Türkiye'de böyle olmuyor. Müslüman bir yapı var. Seküler konuşayım, aşkın dünyada gelen haber halen ayakta ve diri buna inanıyor insanlar. Bir de modernist, rasyonel bir yapı geldi. İnşallah bu rasyonel yapıyı modifiye edip itaat altına alabiliriz. Türkiye'nin sıkıntısı budur yani. Mesela ben bu Vene Descartes'i çok önemseyen bir insanım. Hem Teknik Üniversite kanalından geldiğiniz için düşünüyorum. ...o halde varım... ...kogito ergo sum diyor adam yani... ...ben diyorum ki bir Müslüman... ...şöyle de diyebilir... ...muhabbet duyuyorum o halde varım... Hocam o kadar... E, ...güzel bir noktaya değindiniz ki... E, ...modern psikolojinin... ...geldiği noktada... E, ...şimdi... E, ...böyle söyleniyor... ...mesela sağ beyin... ...sol beyin çalışmaları var... ...bugüne kadar bizim sol beyine çok ehemmiyet verdiğimiz, analitik beyine çok ehemmiyet verdiğimiz... ...halbuki duygular ve inanç alanını düzenleyen sağ beynini görmezden geldiğimiz batı medeniyetinin içinde dile getiriliyor. Şimdi beynimizin iki yarım küresi var. Bu sağ sol dediğimiz elimiz gibi sağ sol değil mi yani? Tabii sol... Başımızın sağ tarafta bu, tabii, sol tarafta bu. Tabii. Ee, yani daha sağ beyin dominans insanlar sol ellerini kullanırlar. Ee, i̇şte sol, çoğumuz sol beynimizde dominans vardır. Ee, sağ elimizi yazarken kullanırız. Ee, ama e, sağ beyin ve sol beynin çok kaba taslak şöyle bir e, ehemmiyeti var... Sol beyin analitik düşünce... E, ...matematik düşünce... Hı hı. ...daha pragmatik, daha... E, ...hesapçı... Hı hı. ...sağ beyin... ...artistik düşünceyle, inançla... ...ve duygularla daha alakalı. Şimdi... E, ...insan yaptığı, ettiği... ...işe göre sağ beyni veya... ...sol beyni geliştirebiliyor hayatında. Aa, çok çok mühim. Diyor ki bazı... E, ...bilim adamları... Batı medeniyeti yüzyıllardır sol beyine ehemmiyet verdi. Bütün tedrisat, bugün Türkiye'deki tedrisatta maalesef... ...maalesef... E, ...hep sol beyni kamçılamak üzerine kurulu. Halbuki Cenab-ı Hak... ...sol beyni sağ beyine tabi olmak üzere yaratmıştır. Yani aslında... E, ...bütün o artistik efendim... E, ...inanca müteallik, duygusal e, tarafımız... ...daha e, baskındır, daha baskın olmak e, durumundadır. Biz yıllar yılı eğitimden bunu körelttik. Maalesef. E, hatta bir yazar, yani MacGill Christ diye bir yazar... ...Köle ve Efendisi diye bir kitap yazdı. Köle e, şey aslında sol beyin olması gerekiyor... Hı. ...efendi sağ beyin olması gerekiyor. O, onu terbiye etmesi gerekiyor. Yani gönül aklı terbiye etmeli Çok diyor. Çok doğru. Gönül aklı terbiye etmeli diyor. Ee, i̇şte bu Mackey Kristin kitabında diyor ki bu Descartes'in bu meşhur sözünü değiştirmemiz lazım diyor. Artık şunu söylememiz lazım. Hissediyorum o halde var. Sizinle aynı noktada buluşuyor hocam. Siz, Aklın yolu bir. Siz e, hiç e, yani psikoloji sahasından geçmediniz ama... Lisede okumadınız. ...gönül, gönül marifetiyle bu noktaya geldiniz. Lisede, lisede okudum. <gülüyor> Eyvallah. İngilizce 2'de o kadar. Eyvallah. Eyvallah ama bunlar çok güncel gelişmeler. Eyvallah. Dolayısıyla tabii, tabii. sizin e, kendi irfani noktayı nazarınızdan şöyle, ulaştığınız yani, bir şey. Nokta. E, bakın, e, ben bana söylenen sözleri... E, şimdi daha başka türlü ifade edeyim tevri edilen emanetleri yapabildiğim kadarıyla hı hı. örselemeden değiştirmeden aktarmaya çalışıyorum yaptığım bu ee, bu da bir nasip ve bu da bir vazife böyle söylemişlerdir yani böyle ifadeler, yetiştiğim çevreler temas hı hı. ettiğim insanlar vesaire tabi ki yani matematikte kullandığımız bütün koordinat sistemi Descartes'e biz buna borçluyuz yani çok bir şey ama yetmiyor yaşamak için. Matematik kağıt üstünde güzel bir dünya ama hayat matematikten ibaret değil. Siz matematiğe çok e, ehemmiyet atfediyorsunuz. Bence de matematik çok mühim, e, bir Allah şey. Allah'ın en büyük nimetlerinden evet. biri olan zihni evet. en basit terbiye usulüdür matematik. En basit, en kolay. Hı hı. Lisan ondan sonra gelir, sanat ondan sonra, tasavvuf ondan sonra gelir. Matematik en kolaydır ya. Yani. Akla ayıracaksın arkadaş yani. Helliye harama ayıracaksın. Tabii. Bu matematikle başlıyor yani. Zihnin netleşmesi, bülürleşmesi. Ben doktora talebeleme söylüyorum. Hı hı. Diyorum böyle kitaplar var basit matematik kitaplar. Çocuklarınızda göstermeyin size gülerler çok adamlar çünkü. Arada kere de üçgen, üçgen, daire problem çözü. Niye diyorlar? Zihniniz netleşir diyorum. Tabii. Ben hala çözüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rahmeti Nihat Bey vardı. Nihat Çetin. Evet. Ee, e, Fars, Arap part Edebiyatı'nda Hı -hı. Ee, profesör falan. Üniversitedeki e, lakabı da müşkilat, Müşkülleri çözen zat. O derdi. Ben evde müsellesat meseleleri çözüyorum. <gülüyor> Trigonometri müsellesat. <gülüyor> <gülüyor> Çok mühim. Zihni terbiye eden bir şey. Zaten büyük pek çok büyük felsefeci de... ...matematiğin rahile tedrisinden... ...geçmiş oluyorlar. Oradan... E, ...aslında... E, ...şimdi... ...polimat diye bir laf var İngilizce'de. E, birkaç alanda... ...behresi olan ilim adamı. Ha. Geçmişin ilim adamı tipi biraz böyle... ...sanki tabii, hocam değil tabii, mi? Tabii, hem tabii, matematik tabii. var hem felsefe tabii, var... Tabii. ...hem tıp var. Tabii. Birkaç alan ve bunları... ...birleştirdiği zaman... ...bir tekebbür oluşturmuyor. Tanrı'ya karşı bir büyüklenme, evet. Allah'a karşı bir büyüklenme tabii. yok. Tabii. Bütün bunlar onun yaratışındaki mucizeleri gösterdiği ölçüde tabii. anlamlı zaten. Aynen öyle efendim, tabii. Aynen öyle, tabii. İşte o geçmişin e, polimat tipindeki ilim adamını da kaybettik. Şimdi uzman var hocam. E, uzman kör bir varlık. Kendi sahası dışında her şeye kör. Dolayısıyla... Diğer sahalardan aldığı bilgileri de kendi sahasıyla birleştirip daha bütüncül bir bakışa maalesef ulaşamıyor. Ulaşamıyor, evet maalesef öyle, evet. Ne yapalım? İnşallah olur diyelim. Söylüyoruz, gayret ediyoruz. Bu e, radyo programı da bir nasiptir. E, biz e, inşallah doğru söyler, şeyler söylüyoruzdur. Burada nasiptak olan insanlar olabilir. Gayrete gelirler, dua ederler, niyaz ederler. Evet. Cenab-ı Allah bir yol açar kendilerine yani e, Bu eksikleri bu çağda görüyoruz. içinde yaşıyoruz. E, yani e, hayatın içindeyiz. Ama hayatın eksiklenici fazla Ne güzel söylüyor. E, diyor ki hayat mayat diyorlar. Benim gözüm mayatta. Hayatın eksiği var. Hayat eksik hayatta. 50 sene ve söylemiş. Ne kadar doğru yani. Bu hayatın İslami bir noktayı nezreden ciddi eksikleri var. Tecelliyatı görmüyoruz. Hı hı. Tabii ki bir dalda uzman olacak insanlar ama diğer dallarda beraber yine yani hayat bir bütün çünkü o uzman olduğu dalı daha güzel değerlendirir, daha faydalı değerlendirir, daha hakimane değerlendirir. Bir kere böyle lütfettiniz, beni mahcup etti, kitap getirdiniz, oraya hekim ve hakim biraderimize diye yazdım yani. Eyvallah. Bu çok Allah. Mühi, bu çok mühim bir şey. Hikmet nasibesi. Hekim ve hakim birader yani bu çok mühim bir şey yani. Sırf hakim olmak çok şey ifade... O da mühim bir hizmet ama... Hakim olmak da onun üstünde güzel bir hadise yani. O sanatınız... O, o e, füyüzatla... E, semere verir, neşelenir... insanlara ve kendinize... Olan aksileri çok başka olur diye düşünüyorum. Böyle bir çağ yaşıyoruz. E, eskiden bir de mesela gönül gözü vardı basiret dediğimiz... Hı -hı. Şimdi o da kayboldu yani. Vardır da artık insanlar çok konuşmuyorlar. Bu zahir gözünü çok kullanırsanız gönül gözü köreliyor. Tabii. Onun için e, nazar noktasında dikkatli olmak lazım. Yani her şeye bakmamak lazım. Nazarı evet. sakınmak lazım. Nazarı sakınmak lazım. Evet efendim. Gözünün nurunu sakınmak lazım. Evet efendim. Bir yazar e, anıcı... E, ...ona öyle... E, ...telkin verilmiş... E, ...yıllar önce okumuştum... ...evladım gözünün nurunu sakın... ...öyle sinemaya, televizyona... ...fazla bakmadık... Bakmış, tabii. ...annesi... ...evet gözümüzün nurunu... ...sakınmıyoruz, sözümüzün... ...çoğunu sakınmıyoruz... ...buralarda biraz dikkatli olmamız İmsak lazım... etmemiz lazım efendim... Yani ...biraz kesmemiz lazım kesmemiz hadiseyi lazım. ki... ...o büyük enerji... ...o ulvi enerji... ...hiç dünyamızda yansısın... ...biraz da yalnız kalmaya çalışalım. Halvet der encümen. Halvet encümen, evet efendim. Kalıp kalabalıklar içinde yalnız kalmayı da... ...becermek, becermek lazım. lazım. Biraz işte o... hani ...yaşantı oburluğu veya deneyim oburluğu... ...dediğimiz şey tamamen bununla alakalı... ...hocam, sanki içimizde... ...iyileşmeyen bir yara var... ...yalnız kalırsak... ...bir felaketle sonuçlanacağını... ...zannediyoruz... Halbuki psikoloji literatüründe mesela yalnızlık ile tek başınalık ayırt edilir. Tek başınalık iradi bir şeydir. Seçilmiş bir yalnızlıktır. Ha, yalnız insan e, sosyal münasebet kurmaya çalışır. Fakat o kadar izole edilmiştir ki, o kadar e, mahrumdur ki... E, ...bir türlü muvaffak olamaz. Yani bir insanla, başka bir insanla, bir insan öbeğiyle bir irtibata geçemez. Tek başınalık ise... ...hani meşhur var ya... E, Waldon'u yazan e, gölün kenarında yürüyen e, Henry David Thoreau ünlü e, Amerikalı e, seyyah daha doğrusu da yürüyüşçü diyelim. Yürüyüş. Ormanda aylarca kalıyor tek başına. Trekking mi yapıyor, ne yapıyor? E, kulübesi var Yürüybesi ormanda var. hocam. Walden Gölü'nün e, kenarında. Ormanda her gün yürüyor ve e, tahassusatını yazıyor defterine. Yani bugün bir sincap gördüm, bugün ağacı gördüm. Yani aylarca insan görmeden yaşıyor. Ee, ve o onun e, daha doğal bir yaşama biçimi olduğunu düşünüyor. Yani tabiatla hemhal olarak yaşamanın. Ee, ben nereden geldim buraya? Bakın bazen Nerede işte... Gitsin bakalım. Bize. Eyvallah. Bırakın başını. Ee, yani e, insanın e, tek başınalığı seçebilmesi gerekiyor yeri evet. geldiğinde. E, içinin seslerini dinlemesi lazım. İçine, evet o çok mühim. Evet. Çünkü işte o, o içinizin sesi, kalbin sesi işte o. Burada da zaten yazıyor şurada. O nedir biliyor musunuz? Allah'ın bir lütfudur o. Yani içinize aksediyor bir sesler. Onu bastırmamak lazım. Tabii. tabii. Gönlü aksediyor yani işte. Gönül kâşhanesine o ses aksediyor. O, o seste bastırmayacağız. Zamanımızda e, başka insanların seslerini dinlemeyi tercih ediyor Çünkü kolay. Çünkü evet. nefse hitap ediyor. O sesi bastırmazsak inşallah, e, hiç umulmadığımız yerden, ummadığımız insanlar tarafından ve ummadığımız zamanlarda bir şeyler geliyor. Her insan hayatına baksak Kemal Bey, aziz kardeşim, bunu görür. Hayatımıza şöyle bir hikemi gözle baksak, bidayetten yaşadığımız ana kadar, hiç ummadığın insanlardan Nice, biz hep kötüleri görüyoruz. Çünkü onun üzerine kurgulanmış bayatımız var. Ama kötüleri görmeyen Bir da iyileri görün yahu. Tabii. katı da güzelleri görün, iyileri görün. Ne lütuflar gelmiş. Küçümüz yok, küçümsemeyin. İnsana hürmet etmeyi unuttuk hocam. Ha. Evet. Her evet. insanda saklı olan... ...yükseliş imkanlarını görmeyi unuttuk. Bu evet. beni üzüyor. Yani, e, belki bizler de zaman zaman bu hataya düşüyoruz ama... ...muhatabımıza... E, ...Hazreti insan olarak... ...yaklaşmayı unuttuk... ...yani karşımızdaki insanı... ...önce kusurlarıyla tanımlıyoruz... Evet. ...niye çünkü... ...onu bizim skalamızda... ...daha aşağı koymak istiyoruz... ...o zaman kusur göreceğiz onda... ...yine siz öyle söylemişsiniz... ...yine biraz evvel bir atıfta bulundunuz... ...Rahmetli Fethi... ...Gemuhluoğlu Fethi abi derdim... ...ben kendilerine... Yahu diyordu her insanı hazır bildim hayatta. Tabii. Hiç de bundan zarar görmedim. Tabii. Şimdi ben bu zarar görmedim tarafına inanmıyorum tabii. Yani. <gülüyor> İnanmadım o zaman da. E, mutlaka görmüştür diye düşündüm. Tabii on, ondaki zarar tabiri bir başka bir şey. Sonra bu noktaya geldim. Yani Feda abinin indinde zarar kavramı benimkiyle örtüşmüyor. Hmm. Zaman kaybetti, para kaybetti, mevki kaybetti... Onun için bunlar bir zarar değildi. Ne kazandı? Hizmet etti. Hizmet etti. Hizmetin getirdiği bir itminanı kazandı. İttibatı kesmedi onunla. Bir saka gibi kaç ha. tane ruha evet. su evet. taşıdı? Evet. Kaç ruhun susuzluğunu evet. giderdi evet. Allah rahmet eylesin. Onlar bildiler bilmediler. O iş mühim değil. Tabii. Ama o, o işi yaptı. Onun getirdiği itminanı taşıdı. Onun zarar dediği o itminanı kaybetmektir. Benim zarar dediğim para, zaman vesaire kaybetmektir. Kavramlar farklı. Sağolsa sorardım. Belki rüyada cevabını da verir yani. Mutlaka öyledir ama. Ona yani yani. O nasıl bir e, saf inanmışlık... E, Allah belgesi. ...halidir. Çok Allah, ayrı Allah bir belgisi. hal var. Yani ben de e, merhumun yazılarına, Allah konuşmalarına belgisi. baktığım Allah zaman... Allah belgesi. ...başka bir şeyi yok yani... ...bir insan yetiştirmek... Evet. E, ...bir davaya hizmet etmek... ...insanın yükselişi davasına hizmet etmekten... ...gayrı bir şey yok hayatında... Allah belgesi o işte... Ee, ...böyle... ...evet... ...böyle... ...evet sözün... E, ...nihayetinde... ...ne diyelim hocam... ...siz yine bir kelamı kibarından <gülüyor> bitirin... <gülüyor> Allah ne diyelim... Ee, ...gönül kâşhanesi diyelim... ...gönül kâşhanesinden... ...gayrı sürüp çıkarmak lazım... ...sür çıkar gayrı gönülden... ...ta tecelli idihak diyor... ...Şemseddin Sivasi... ...padişah konmaz saraya... ...hane mamur olmadan... O ...bu çok güzel evet. oldu gerçekten... ...padişah konmaz Sa saraya, saraya... ...hane mamur, hane mamur olmadan. olmadan... ...sür çıkar gayrı gönülden... Evet. ...ta tecelli idihak... ...padişah konmaz saraya... Hane mamur olmadan, gönül kâşhanesinden gayrı çıkarmadığın zaman kâşhane mamur olmuyor. O gayr Allah'tan gayrı her şey. Sürçükay gayrı gönülden ta tecelli idihak, padişah konmaz saraya, Aynen, mamur Bu uzun bir noktuktur. Meraklı dinleyicilerimiz bulsunlar, bulsunlar. okusunlar ve yüz altından istifade etsinler. Gönlünüze sağlık kıymetli hocam. Estağfurullah. Ee, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'nda kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Seyar e, konuştuk, sohbet ettik, hocamı dinledik. Estağfurullah. Ee, hepinize hayırlı bir akşam, hayırlı bir gün diliyoruz. Eyvallah.